94.9 açık radyodan iyi akşamlar ben Engin Geçtan. İyi akşamlar ben Timuçin Öral. Dünya halindeyiz ve karşımıza Tolga Disman. Hop, Bir <gülüyor> vilke ee, viderune katıldığım e, psikiyatri ile ilgili forumlar diyeceğim bir tür ee, Onlardan birinin adı psychic story yani e, tarihi psikolojik açıdan inceleme e, ya da bazen de psikolojinin tarihi, psikiyatrinin tarihi özellikle psikolojiden çok. Gelen mesajların içinde birinin yazdığı bir inciler dizisi var. Ee, onu okumak istiyorum size. İkinci Bush şap hastalığının adı İngilizce'de foot and mouth disease biliyordu dinleyicilerimizin bir bölümü sanırım. İkinci Bush kendisinin foot and mouth hastalığı İngilizce dilini kullanışında foot and mouth hastalığından muzdarip olduğunu kabul etti. Putin e, Avrupalı liderler arasında e, en çok saygı duyulanı olmalı çünkü e, beden dili çok ifadeli ve diğer liderler onunla konuşurken mütemadiyen ellerini Putin'in bedenine koyup duruyorlar. <gülüyor> Ama ee, kitle halinde işten çıkarmalar ve kovulmalar dünya çapında yaygın bir hale geldi. Özellikle artık orta düzeydeki çalışanları içeriyor, bir de küçük esnafı içeriyor. Üretim düşmeye başladı, ekonomik hastalıklar arttı, hatta kaos. Yaşanmakta. Ee, yolsuzluk dünyada yaygın bir hale geldi. Ee, bürokratların ve yani devlet görevlilerinin e, dürüst olmaması olgusu artık her yerde görülüyor. Zaman zaman da ...hükümetlerin devrilmesine neden oluyor. Hükümetlerin devrilebileceği... ...yerlerde herhalde. Ee, bu... ...diderlik... E, ...konusundaki... ...zaaf... E, ...insanların grup... fantazileri üretmesine... ...neden oluyor ki daha sonra bu akşam... ...belki o konuya tekrar ben geri döneceğim... ...bir başka... E, ...kapsam içinde... E, Dolayısıyla daha ilkel dürtüler göstermeye başlıyor insanlar. Ve e, eski çağlardaki e, ritüeller, ayinlere ve oradaki grup etkinliklerine bir özlem duymaya başlıyorlar. MIT'deki bilim adamları... Bu Cloning e, yani neydi onun Türkçesi? Klonlama diye söylüyorlar. Klonlaması evet. Klonlama araştırmalarında dikkatli olunmasını söylüyorlar. Çünkü klonlanan varlıkların, yaratıkların neyse. E, burada yaratık anlamında bir sözcük var. E, ciddi e, tıbbi zayıflıkları var ve genetik kusurları var. Bu da diyor, kendilerinin e, bir ikincisini yaşamayı umut etleyenlerin düşlerini biraz gölgelemekte. Bitti. <gülüyor> Klonlama konusu da çok ilginç. gelecekte bir arada. Belki bunu konuşuruz. Bana da çok ilginç geliyor. Ee, bu incilerle benzer bir şey bugün. Bunu ben yaşadım farklı bir şey ama tabii bunlardan tamamen. Ee, bana bir zaman şey diye sorulmuştu zaten. <gülüyor> ee, taksilerin içinde ya da işte otomobillerin içinde insanlar neden e, normalde yapmayacakları şeyleri yaparlar? Ee, e, sorulan bu değildi ama bununla da bağlantısı şöyle var. Şimdi benim de gözlediğim şey siz de gözlüyorsunuzdur muhakkak. E, yaya olarak insanlar diyelim bir yerde kuyruğa girmişlerse e, sırayı bozanları kuyruğu karıştıranları vesaire çok da sözler olarak uyarmazlar. Ya da uyarsalar da belli bir şiddetin üstüne çıkmaz bu. Ama aynı şey otomobillerin içinde olduğu zaman kıyametler kopuyor. Kornalar çalınıyor. İşte insanlar dışarıya çıkıyorlar. Kavgalar ediliyor. Hatta Geçen haftalarda galiba Bağdat Caddesi'nde bir olay olmuş. Bir taksi bir özel araçla çarpışmış ve işte ticari taksinin şoförüyle özel aracın şoförü tartışırlar, kavga ederlerken yoldan geçen bir araç onlara müdahale edip aralarına girmiş, ayırmaya çalışmış. Özel aracın şoförü de tabancasını çıkarıp vurmuş müdahale eden kişiyi. Ölmüş kalbine. Evet, evet. <gülüyor> Şimdi tabii bunlar Arabanın içinde olmamış ama Konu yine böyle bir şey Bana sorulan da şuydu Neden insanlar Otomobillerin içinde giderken Trafikte burunlarını karıştırırlar Diye Ben de öyle mi olur diye çok şaşırdım Buna önce sonra dikkat etmeye başladım Hakikaten öyle Yani dikkat ederseniz Daha çok görüyorsunuz Eee Bundan sonra gözlemleyeyim ama önce kendimi. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, acaba e, bir, bir yandan arabaların içinde görülüyor insanlar ama bir yandan da görülmeyeceklerini varsayıyorlar. Aynı şey işte bütün bu kornalar çalınırken ya da trafikte e, normalde dışarıdayken yapmayacakları şeyleri yaparlarken de ortaya çıkıyor. Sence nedeni ne? Yani... Um, ...tahminden öteye gidemeyiz... Tabii, ...tabii ama evet... E, ...herhalde kendilerini orada bir... ...zırhın içinde... E, e, ...farz ediyorlar... Ya, ...ya da korunaklı bir ortamda... ...ve yalnız olduklarını hissediyor insanlar... ...diye düşünüyorum taksinin içindeyken... ...benzer bir metafor aslında... ...bugün... E, ...internetle ilgili geldi şimdi... ...siz de internetle ilgili bir şeyden bahsettiniz... ...ee bir danışanım da konuşurken chat ortamından bahsederek e, dedi ki insanlar e, orada bütünüyle çıplak oluyorlar. Ben de pek chatla aram yok yani pek yok derken chat yapmıyorum çünkü buna vakit de yok zaten. E, ben de dedim ki tam tersini düşünüyorum. İnsanlar e, sanal bir kimlikle orada bulunuyorlar ve aslında pek de e, ee, ...kendileri gibi değil... ...olmak istedikleri gibi görünüyorlar. Ee, o da bana dedi ki... ...işte asıl onları çıplak kılan da bu. Tam da bunun için... ...çıplaklar. Ee, gizleneyim derken... ...tümüyle kendileri oluyorlar. Buna tamamen katılıyorum. Çok hoş bir tanımlama. Buna tamamen katılıyorum çünkü... <gülüyor> ...bu chat e, odalara ilk çıktığı zaman... ben. O zaman bulduk, hafta sonları daha çok yabancı çat odalarında. O zaman Türkiye'de çok azdı şey, o uygulamalar. Dolaştım. Ne oluyor diye e, kendi konumumu da gördüm. Yani kendimi de gözlemledim. Ama e, şunu da çok açık seçik gördüm ki orada iki sayfa diyeyim ben ona istersen. İki sayfa içinde e, yalın olarak katılmaya çalışan ya da bir mask arkasına gizlenmeye çalışan herkes olduğu gibi ortaya çıkıyor. Çünkü e, sözlü konuşmada beden dili başka bir takım faktörler işin içine giriyor. İnsanlar bir kere söyledikleri söze sahip çıkmama. ...manipülasyonunu da kolayca uygulayabiliyorlar. Orada siyah beyaz yazılıyor. Çok büyük bir avantajı var onun mesela hı. bir grup çalışması açısından. O orada asılı kalıyor. Ve e, sözün görüntüye dönüşmesi, yazılı dil biçiminde bir görüntüye dönüşmesi... ...bir profil kesinlikle çıkarıyor bana göre. Hı hı. Evet e, tabi şeyde e, bu araba meselesinde direksiyonla iktidar arasında da bir ilinti olduğu izlenimini Hı -hı. çok zaman e, yaşamışımdır herhalde sen de öyle. Evet, evet. Ya da bunun herhalde pek çok insan farkında aslında. E, Şuan bahsetmek istiyorum. <gülüyor> Ona göre çağdaş yaşamda hiçbir şeyin aslı yok. Ee, çağdaş dünyayla kastettiği de batı dünyası. Her şey simülasyon. Özetle bir gibiler dünyasında yaşıyoruz. Hani biz burada konuşuyoruz bazen mışçasını hı hı. diye. Ee, medya bu aldatmacada başrolü oynuyor. Dünyanın dolaysız algılanmasını imkansız kılıyor nesneleri sadece görüntüde var olan, varlıkları hissedilmeyen bir hale getiriyor. Kitleler de medyaların gösteriye dönüşen haberciliği yüzünden nötralize olup, haberin içeriğine karşı duyarsızlığı ve tepkisizliği seçiyorlar. Katılıyor musun? Katılıyorum. Bana yakın geliyor çünkü. Köfes Savaşı'nı ki bu konuya geleceğim tekrar pornografik bir savaş olarak niteleyen ve savaş ilk Asıl Körfez Savaşı'ndan bahsediliyor burada. Niteleyen ve savaş dolayısıyla tezleri doğrulandığı için yeniden gündeme gelen Baudrillard kitle, haber ve terörizm üzerinde çok durmuş bu elimdeki kitabında. Ona göre medyalar haberin ahlaksızlık aşamasıdır. <gülüyor> medyalar olmasaydı terörizm olmazdı. Modernist dünyada haber arttığı ölçüde anlam oranı azalmaktadır. Kitleler onların yerine medyaların sunduğu gösteriyi seyretmektedir. Bunu aşama aşama aslında e, hep birlikte yaşadık değil mi? Yani televizyonun sayısının artışı, programlar, haber sayısının artışı da e, hepimiz son 10 yıl içinde buna 20 yıl içinde tanık olduk. Şimdi tabii burada e, ee, kitabın içinde şeyden bahsediyor. Ee, e, rehine alınmaktan bahsediyor. Şimdi kim kimi rehine alıyor sorusu burada öyle yazmamış ama. Rehine imgesi olmayan salt bir nesnedir. O ölmeden ortadan kalkmış biridir. den söz ediyor ancak... Ee, şeye de gidiyor konu bence, ee, kim kimi rehin alıyor, kitleler mi medyayı rehin alıyor, izleyenler Hı -hı. mi? Ki onlar kitlelere yetişmeye çalışayım derken, Telef <gülüyor> telefonuyorlar. <gülüyor> evet. Yoksa e, genel kanaat öyle çünkü, medya mı, medya mı kitleleri Hı -hı. rehin alıyordan... Ee, sana sormak istiyorum. Şimdi ben sana bu programda ortak olmayı teklif ettiğim zaman ben seni rehin almış oldum mu? Sen evet demekle de beni rehin almış olduğunu Tolga hiç saymıyorum. Bu baştan rehine zaten. Ee, ee, güzel bir soru. Ya da biz bizi izlemeyi seçen dinleyicilerimiz rehin alıyor muyuz? Onlar da bizi rehin alıyorlar mı? Ee, hepsine evet. <gülüyor> <gülüyor> Aslında. Ee, bu herhalde rehin alınan kişinin onu nasıl yaşadığıyla da ilgili değil mi biraz? Ee, yani şöyle siz bana mesela bu programı yapalım dediğinizde e, bunu benim nasıl yaşadığımla ilgili e, ben bunu çok sevinerek kabul etmiştim. O zaman zaman e, kaygılarım vardı. Ona aşınca hele çok e, hoş oldu. Sizinle e, tarihsel ilişkimiz bakımından da bana çok hoş ve yakın geliyor. E zaman zaman şöyle de düşündüğüm oldu, e Engin Bey 3-5 program sonra artık benle program yapmak istemezse ne olacak diye. Öyle bir şey yaşadım mı hakikaten? En, en, Aa, başında. en başında. Evet. En başında ama bunu siz çok net bir biçimde şöyle söylemiştiniz zaten, sıkılırsak bırakırız. ...bu bana çok hoş gelmişti. İlk daha ilk görüşmede... ...gürüst olmamışım o sırada, evet. Yani <gülüyor> hiç ben bunu hatırlamıyorum. <gülüyor> Nerem konuştuysa, evet. Ee, bu... Sıkılırsak bırakırız, altı ay sonra iyi kastetmişimdir öyle canım, mı? herhalde. Yani, ben, ben onu hiç, başka hiç, türlü. Ay, hiçbir yerden yürüyüp çıkmadım öyle. <gülüyor> evet, e, bu en başındaki düşüncem buydu ama... Evet. <gülüyor> Sonrasında zaten insan bunu düşünmüyor. Yani hiç düşünmemiz gerekmediğini düşünüyorum ondan sonra da bir daha. Biz şey mutlu rehineleriz. Evet, evet, eğer öyleyse evet. de. Ee, Tolga nasıl bir rehine onu bilemiyorum. <gülüyor> oh. <gülüyor> Çaresiz o. <gülüyor> evet, bir eski bir Yahudi ezgisi geliyor. Aslında Melodi'yi... E, ...dört kişi söylemiş oldu çünkü Dimuçin ve ben de katıldık <gülüyor> ama sizlere duyurmadık dinleyici kaybetmemek için. <gülüyor> Yazık olurdu. <gülüyor> <gülüyor> ee, gene Saki Story'den bir inci. The Gulf War is a Mental Disorder. Nasıl çevirelim bunu? o <gülüyor> Savaşı deliliktir nasıl? Hı? Ruhsal bozukluktur. Öyle deyince çok şey oluyor. Ne? Nasıl denir? E, psikiyatrik ve sanki kuru. Yetmiyor. Evet yetmiyor. Evet, yetmiyor. yetmiyor. Evet. Evet. Ne diyorsun? E, doğru delilik de. E, burada da bir karşıt bir şey var ama, e, içimden deliliği biz sizinle konuşurken zaman zaman hoş bir yanı da olan bir şey olarak konuşuyoruz. Evet. Yani işte değil, çılgınlık evet dünya halinin içinde bir şey falan evet. gibi. Gölgenin e, tutmayın dostlar diye vermesi gibi. Evet. Buradaki o kadar masum olmasa gerek ama değil mi? Zaten e, şimdi e, asıl meseleye gelmeden önce burada bir tartışma Zas tanıyor musun? Tabii. Tabii, sus, tanıyorsun. Thomas ee, sas. Hı? Thomas sas, evet. O, ona atıfta bulunulmuş. Ee, diyor ki, ben burada ruhsal bozukluk demek durumundayım. Hı hı. Yani biz e, çılgınlığı kabul ettik ama... Oraya daha o olacak. O hatta gidiyor e, buradaki tartışma. Yani diyor, bu gerçek bir bozukluk olarak mı bahsediyorsunuz? Yoksa diyor, metaforik bir bozukluk olarak mı diye bir soru atılmış ve diyor ki David Herman adındaki bir katılımcı Doktor Zasla diyor ben Doktor Zas'ın ruhsal bozukluğu konusundaki görüşlerine katılıyorum çünkü ruhsal bozukluk sadece bir metafordur. Çünkü Hı. zihin bir bedensel organ değildir. Ne diyorsun? Evet, Zas'ın e, aslında biraz antipsikiyatrenin de görüşüdür değil mi bu? E, ben Zas'ı ilk e, dinlediğimde, e, Hamburg'da dinlemiştim Zas'ı. Bana e, şu cümlesi çok çarpıcı gelmişti. Şizofreni diye bir şey yoktur, işsizlik vardır demişti. E, şimdi ben bu kadar yoğun bir biçimde hastaların tedavisiyle uğraşan bir ünitede çalışan ...bir hekim olarak... ...bu söz karşısında dehşete düştüm. Ee, bu kadar basit olamaz diye. Ee, zihin bir... ...bedensel aygıt değil. Doğru. Ee, Şimdi orada bir parantez açayım... Hı. ...ve kapatalım istersen hı. orayı. Çünkü Zas'ın tartışması... ...şimdi bu... ...internetteki şeylerde... ...Zas'ın ne zaman adı geçse... ...bir patırtı çıkıyor. Hımm. Tarafını tutanlar, karşı, karşı tarafı tutanlar. Şimdi dinleyicilerimiz aşina olmadıkları için bunun buna Hı. giremiyoruz neler oluyor diye. Zas'ın kendisi ortada yok fakat bir şey var. Yarattığı bir... O da bir metafor. Metafor. Aslında, değil mi? Evet. şeye Richard Restak çok güzel yazan bir neorlog ben zaman zaman söz ederim. Ben ona katılıyorum çünkü diyor ki beyin diyor herhangi bir organ olamaz çünkü beyin bir organ değildir bir süreçtir diyor. Doğru katılmamak mümkün değil buna. Şimdi başka hangi organ diyelim ki organ olarak ele alırsak eğer onu sürekli kendisini yaratma halinde. Hiçbiri ve üstelik bize yıllarca ben bunu şimdi isteden arkadaşlarımla da konuşurken söylüyorum bize yıllarca beynin daha doğrusu sinir sisteminin değişmez olduğu öğretildi. Halbuki evet. bugün geldiğimiz noktada hiç durmadan değişen tek organ olduğunu söylemek mümkün. Evet. Hiç durmadan. Her an. Her an. Şu, şu anda da ve sürekli. Ee, dolayısıyla... Tanıdığımız ve tanımadığımız yanları. Yani. Evet. Evet. Tümüyle. Onun için çok çok doğru bir söz. Şimdi tabii ben e, bu... O... Körfez Savaşı meselesinde bu aylar süren bir tartışmanın bir ucundan ben almış oldum. Şeyin üzerinde duruyorlar. Yani grup fantazileri, liderlik cılızlaşınca grup fantazileri artıyor. Hı hı. Ama grup fantazileri liderler düzeyinde de olabiliyor. Ankara'da grup fantazileri var mı? var gibi geliyor bize dışarıdan böyle evet aynı zamanda Amerikan yöneticileri içinde yani sürekli birini bir düşmanımız var yaratmak Hı -hı. ihtiyacındalar yöneticiler bu Hüseyin Saddam oluyor Saddam Hüseyin pardon evet Afganistan'daki illadın neydi adı zor geliyor bana um, ...Usame bin Laden ...Usame bin Ladin evet ee, o isimleri öğreniyorum. Öğrenince zor öğreniyorum sonra da ölüyorlar. Bu bu bir cumhur şey vardı. Gürcistan'ın başında ilk kurulunda Hamsugur diye bir diye bir adam vardı. O adı öğreninceye kadar canım çıktı öğrendim. Adam öldü ya da öldürüldü ya da, <gülüyor> da intihar etti bilmiyorum. Ee, ya da Çin. Şimdi hı hı. Çin'e karşı paranoid neredeyse uçak hasisinden önce başlayan bir şey var. Tabii. Ee, bir paranoya Amerika'dan. Mutlaka bir düşman bulma ihtiyacındalar. Ee, her nedense. Şimdi grup fantazileri, liderlik azaldığı zaman, zayıfladığı zaman ki bu dünyanın her yerinde bir miktar var. Ee, belki kendi ülkemizde dahil neyse oraya girmeyeyim. Evet. <gülüyor> Yönetilenlerde de grup fantazileri başlıyor. Şimdi grup fantezileri e, önemli çünkü grup fantezileri e, şeyi içeriyor, eski ayinleri de içeriyor. Ortaklaşa inanılan şeyler. Şimdi mesela Hristiyanlık geldiği zaman, ilk geldiği zaman Hristiyanlık öncesi ayinler yasaklandı. Hı -hı. Bu defa ortaya kitle histerileri çıktı Orta Çağ'da. Hatırlarsın ben bunlardan bahsetmişim de Hı -hı. geçmişte. Ee, çok tuhaf bir şekilde mesela İtalya'da Tarantula diye bir şey. Sıcak yaz geceleri birden birini Tarantula sokuyor. Öyle bir şey yok. Fenomen bu Tarantula. Hı -hı. Derken bütün o... Çırpınmaya başlıyor, bağırmaya ve bir tür dans etmeye başlıyor derken e, ona birileri daha katılıyor derken bütün kasaba halkı meydana çıkıp kendilerini e, çılgınca bir şeyin içine, taşkınlık içerisine bırakıyorlar. Şimdi bunların uzantıları daha komikleri var. E, yani bir manastırda bir rahibi diğerini ısırıyor Avrupa'da derken Avrupa'daki bütün manastırlardaki rahibeler birbirlerini ısırıyorlar gibi olgularda var. Yani bir epidemi, salgın haline geliyor. Şimdi bunlar tabii şey karnavallar şeklinde hı hı. filan Batıda devam, devam. ediyor. Bizde futbol maçlarından sonra ben çünkü ilk bu yabancı maçlarda <gülüyor> kazandığımız günlerde ben bir kere Taksim'de kaldık şeyin or kalabalığın ortasında. Süpermen kıyafetli birini gördüm. Kuru kafa maskesi takmış birini gördüm. Bunlar demek ki sandıklarda bekliyordu. Bizim karnavalımız. Efendim? Bizim karnavalımız. Evet. Bu. <gülüyor> Günümüzde de bu ayinlere tutunma ve hep birlikte aynı bir fantazi etrafında toplanma eğilimleri giderek artmaya başladı gibi geliyor. Ne dersin? Doğru. Üstelik demin söylerken siz e, ortak düşman üretme filan hep George Orwell'in 1984'ü geldi aklıma. <gülüyor> i̇şte 1984'de olan dünya üç kıtadır ve sürekli iki kıta birleşip bir üçüncüsüyle savaş halindedir. Sonra ondan vazgeçilir. Bütün evraklar yok edilir. Sonra diğer ikisi üçüncüsüyle. Bu böyle sürer gider. Ee, Tabi orada bir Big Brother is watching you ve oradan da e, son zamanların başka bir histerisi biri bizi gözetliyor. Var ama ona daha sonra geliriz isterseniz. <gülüyor> Olur. Evet. Onlar şimdi neredeler diye sorar ağıtlar. Artık olmayanlar için. Sanki dünün bugün, geçmişin henüz olabildiği bir yer varmışçasına. Jorge Luis Borges'in El Tango adlı şiirinin ilk dörtlüğünü dinliyoruz. İlk dört dörtlüğünü. Evet. Ee, parçayı dinlerken Tolga'nın istek parçası geldi, kismi diye. Evet, ee, şimdi bu programın aralarında, önünde, arkasında da burada sürekli bir şeyler oluyor diye geçen defa söz etmiştim. Ha bir parantezi açmak istiyorum. Bir şey yanlış anlaşılmış galiba, bir keresinde bir dinleyicimiz telefon edip... E, programa telefonla katılmak istediğini söylemişti. Bunun pek mümkün olamayacağını bildirmiştik. Fakat bu yanlış anlaşılmış. Yani hiç telefon edilmiyor diye bir şey yok. Yani bazı dinleyicilerimiz programın bitiminde telefon ediyorlar ve biz onlarla konuşuyoruz. Numaramız 896 23 98. 89. 89 pardon, etim <gülüyor> tarafında durduğu için numara. Ee, evet bu kısmi hikayesi şey e, 10 yıl kadar önce meyde çalışan e, Fatma ile ilgili bir hikaye. E, Tolgun dedi çok hoşuna gitti. E, bir gün e, bir sabah geldi üzerinde bir tişört vardı. Kismi diye yazıyor. Belirli bir renkte. Kırmızı ve siyah hangisi, siyah hangisi kırmızı hatırlamıyorum. Altında da kesmi Me, I am Turkish yazıyor. <gülüyor> Belki söylememeliydim ama dedim ki Fatma orada ne yazdığını biliyor musun dedim. Öp beni ben Türk'üm diyor dedim. Ondan sonra, ha dedi Fatma, ee, ilginç bir kadındı politise, şey yani aydınlık bir kadındır. Ondan şu birkaç hafta sonra bir de baktım aynı tişörtle geldi. Çamaşır suyuna sokmuş. Hem Türk'ü silinmiş yalnızca ismi kalmış. <gülüyor> ben artık hiçbir şey demedim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en azından milli gururumuzu kurtarmış. <gülüyor> Aa, şeyin e, Gazsıray yöneticisinin... Roman Hoca'nın lafı çok hoşuma gitti. Şey arasında sen o sırada çalışıyordun herhalde ben ne haberleri dinleyip çıkabiliyorum. Ee, arada e, devre arasında sahaya çıkın ve onurunuzu kurtarın hmm. demiş. Başka bir şey dememiş. Çok güzel. Çok güzel değil mi? Çok. Evet. Evet. E, bu o <gülüyor> ...başka bir konuya girmek istiyorum... ...yoksa buradan devam mı edelim için? Ee, başka konu dediğiniz? Ee, senin sevebileceğim bir konu da... ...önümde 500 tane kağıt olduğu için... <gülüyor> <gülüyor> ...hangisinde olduğunu arıyorum. <gülüyor> Böyle kağıt seslerinden anlaşılıyordur evet. herhalde. Şimdi... ...Melanie Klein'ı tanıyorsun... ...İngiliz psikanalist onların bir Kleinian Studies var. The Confusion of Tongues Difficulties in Conceptualizing Development in Psychoanalytic theories diye bir başlık. Nasıl çevirirsin bunu? Soru kağıdı bana ver. Evet. <gülüyor> Confusion of Tongues kısmına takıldım zaten. Dil, lisanların, dilin. Evet. Ee, o zaman ben açıklayayım. language languages olur. dememiş. Hayır. işte onun için. Languages de. değil zaten. Language dediğimiz zaman English language, Türk language hı. bilmem ne. Lisan Conflation giriyor. Confessional tongues. söz ediyor. Hı. Diyor ki e, intrapsychic yani Nasıl bir, diyeyim, kullanalım Türkçe ona, iç dünyayla evet, ilgili desek. analitik e, e, a, boyutunun iç işte dünyadaki olan bitinin analitik boyun zenginliğini entegre etme çabaları da bir zorluk ortaya çıktı. Son zamanlarda daha iyi anlaşılmıştır, diyor. Çünkü lineer ve non-lineer dinamik modellerin arasındaki farklılığın getirdiği kargaşadan ötürü yapılan araştırmalar çıkmaza girmekte diyor. Burada durayım mı yoksa devam edeyim mi? Devam edin. Ee, Kompleks fenomenleri kavramsallaştırma çabaları içerisinde bir tarafta primer karşıtlıklar, öbür tarafta da entegratif diyalektikler var diyor. Ancak diyor, burada diyor nonverbal yani sözlü olmayana diyor, sözlü olana oranla daha anlamlı bulma doğrultusunda, bir eğilim ortaya çıkıyor ve buradan ciddi tartışmalar oluşuyor, diyor. Ee, yani bu diyor, vaktiyle diyor, Matthe Blanco'nun simetrik ve asimetrik süreçler arasındaki farkı anlattığı zaman ortaya çıkan e, karşıtlıklara benzer bir doğrultuda gidiyor, diyor. Ve diyor ki Melanie Klein'in kendisi de vaktiyle, bunu fark etmişti. Ve lineer bir şekilde eğer biz e, insanın içsel yaşantılarını ele alırsak sonradan yaşanan olaylar önceki olayları değerini düşürüyor. Sonraki olaylar daha büyük değer kazandığı için temporal açıdan yani zamanlama açısından hı hı. orada gerek patolojiyi gerekçe insanın gelişimini anlamak karışık bir confused yani şaşkın bir hale geliyor ya karışık bir hale geliyor diyor. Ne diyorsun? Ee, bir yandan acaba bütün bunlar bu şimdi ve burada kavramıyla çelişiyor mu ee, diye düşündüm birden. Ee, bir bu, kere önce şeyin hı. üzerinde duralım. ve Sözlü ve sözsüz. Hı hı. Sözsüz iletişimin ya da sözsüz ifadenin e, e, daha önde oluşundan söz ediyor değil mi? Sözsüz ifadenin daha önde Sözsüz. Evet. Evet. evet. Hı -hı. Bugün ee, benim bir buluşmalarımdan birinde e, e, çok az konuşan biri var. Hatta laf bitince erken kalkıyor bir öğretim üyesi. E, <gülüyor> Bu konuşuluyordu. Benim onun halen halinden sıkıldığımı zannediyor. Gerçekten de sıkılmıyorum. Hı -hı. O şeyi henüz ona anlatamadım. Yani orada buluşamadık ki sessiz katılım diye bir şey vardır. Hı -hı. Ee, hem birlikte hem yalnız olmak sessizliğin içinde. Ama o sessizliğin içinde yine birlikteliği yaşıyor olmak diye bir şey vardır. E, sekonder anksiyete yarattığı için bunun üzerine bunları henüz e, seçemiyor. Evet. Bana Tabii. dedi ki ama dediği şey dedi yani akıllı insanlar konuşur derler dedi. <gülüyor> ben de hiç katılamıyorum size dedim ne <gülüyor> diyorsun. <gülüyor> e, gerekçelendirmiş herhalde. E, evet yani e, insan kendisini bırakabilirse dediğiniz olur ama yani hem birlikte hem Yalnız kısmını. Çünkü bir yandan içinde bulunduğu durumdan sıyrılıp kendisini, ben ona şey diyorum, e, şimdi çıktın dışarıdan kendini gözlüyorsun. E, dışarıdan insan kendisine bakıp da, ha bu burada yalnız oturuyor, şimdi konuşması lazım diye düşünür ve öyle davranırsa tabii ki husursuz olacak, çok doğal. Evet, çünkü konuşmama separasyon anksiyetesi yaratıyor. yaratıyor. Hı -hı. Evet. E o da dayanılır bir şey olmuyor Grupların başlangıcında da çok sık yaşanan bir şey <gülüyor> Mutlaka Ay birisi konuşsun ben patlayacağım dayanamıyorum Cümlesiyle Diyenler, Evet e, Benim grup terapilerim Daima orta yerinden başlamıştır Onun için grup terapilerde Olmadı çünkü Bireysel terapi geldikten bir süre sonra Katıldıkları için şey Aslında bizden... bende de öyle oluyor biliyor musunuz? Ne? Bilmiyordum Orta öyle. yerden başlıyor. Evet. Evet. Orta yerden başlar. Fakat öğrencilerle Ortodotik Üniversitesi'nde Applied Group Interaction diye bir şey yapmıştım. Birkaç yıl galiba Ankara'dan ayrılmadan önce ortada tabii yaşayarak öğrenme Hı. ve uygulamalı grup interaksiyonu diye bir isim uydurduk. Etkileşim diye bir isim uydurduk. Orta ilk denemelerde şey işte. Eğitim Hat mi? biri yeter birisi konuşsun, kimi yerdeki karoları sayıyor, Hı. kimi dışarıdan gelen sesleri dinleyerek mutlaka bir şeyle bir ilinti kurma ihtiyacını hissediyor. Ee, buna devam ederiz ama e, birinden söz etmek istiyorum. Ee, yurt dışında festivaller, konserler dolaşıyor. Türkiye'de çok fazla adı duyulmuyor galiba. ...ama bilende, bileni de var... ...valide hak ettiği kadar duyulmuyor bence... ...duyulmuyor galiba... Ee, ...sabahat Akkiraz bir semahla geliyor... ...Leylan Mevlam... Ee, ...parça çalarken Tolga bize zamanı hatırlattığında... ...dehşete düştük ikimiz birden... ...çünkü zamanın nasıl bu kadar hızlı geçtiğini anlayamadık... ...Tolga da anlayamamış işine ilginci... E, bu tabi inanılmaz bir biçimde bu işin e, kontrol dışı gittiğini gösteriyor hı hı. E, bence çok iyiye de işaret tabi e, sizin de sanıyorum böyle düşündüğünüzü biliyorum e, çünkü sağ e, beyin e, hep bahsediyoruz e, işi ele aldığında insan zamanın nasıl geçtiğini algılamıyor e, çünkü alg kendini gözlemlemiyor evet, hesap öyle. yok hı hı. Evet. hesapsız e, ve bunun tabii hesapsızlık diye başlayarak yapılması da mümkün değil. Çünkü buna da sık sık e, tartışmalarda, konuşmalarda tanık oluyor. Yani şunu hesapsız yapalım gibi bir plan. O zaman hesaplı oluyor. O, evet, evet, ister istemez. Hesaplı oluyor. E, ona altered state of consciousness e, denir. Ya hani değiştirilmiş bilinçlilik hali belki denebilir. Onun major ve minor formları var tabii. Mesela... Bir mevlevi dervişi dönerken ya da belki hipnoz sırasında ya da disosyasyon dediğimiz o ayrışma tablolarında bu mesela majör formda oluyor. Ama insan sevgilisinin omzuna atıp işte güneşin batımını seyrederken, batışını seyrederken de zamanı unutabiliyor. Ya da tenis oynarken ne bileyim ya da burada işte bizim yaptığımızı yaparken de zamanı unutabiliyor. Bu tabii belki mevlevi dervişlerinin dönüşü kadar bir... Mojör değiştirilmiş bilinçlilik hali değil. Ama sonuçta bu da değiştirilmiş bir bilinçlilik hali. minor tabii, formuyla. Tabii. Üstelik de buraya ben bu akşam önümde bir yıl internet kağıdı ile geldim ona rağmen. Evet. E, dolayısıyla bazen e, neyin tamamlanıp neyin tamamlanamadığını da e, göremiyoruz. Yani Peki tamamlanmıştık nedir? E, dışarıdan bakan biri için nedir? İçinde yaşayan birisi için nedir? Ee, gibi bir soruyu getiriyor o zaman bu. Ee, ama orada ben gene bir şey söyleyeceğim. Ee, daha önce söylediğim bir şey Hindu felsefesine göre e, bir yaşantıyı Hemen gitmiyoruz yani Anlama gelmesin ee, Bir yaşantıyı doruk noktasındayken Kesiniz hı hı, Yoksa inişe geçiyor Evet Bu benim sizinle ilk tanıştığım günden bugüne kadar e, Öğrendiğim en önemli şey diye düşünüyorum e, e, Bunu çünkü zaman zaman Üzerinde düzenli, Ta O zaman düzenli, mı söyledim ben bunu ona... 86 Benim ilk duyduğum zaman bilmiyorum daha önce de söylemiş miydiniz Şimdi bu kadar çok tamamlanma tamamlanmamadan bahsedeceğim. Terminato. <gülüyor> <gülüyor> Değil, completo. Completo. <gülüyor> Harabe de Palo, uh, de Vuelta'yı ve Vuelta albümünde completo, incompleto. Jorge Luis Borges, Real Madrid, completo, incompleto. Bu akşam da completo. Hepinize iyi geceler. Ben İngilizce'den. İyi geceler. Ben Timuçin Oral. Tolga'ya teşekkürler.